Hiçbir oyun, hiçbir şantaj, hiçbir tuzak yoktur yükselen İslam'ı durduracak. Çok denendi, koktu batıl düşünceler, insan olanlar Kur'an'a aşmış kucak. Amerika, İslam'ın sesiyle kıvranır, Avrupa artık kudurmuş it tanınır. Domuz Rusu, Şeyh Şamiller yıldırır, bu gerçekler beyinlere kazanır. İslam'ı anlamayanların amacı, çağdaşlaşmaktır, şeytan olmuş aracı. Kafayı sokmuşlar kuma, deve kuşu misali, körlüğün şifasıdır Kur'an ilacı. Son mesajdır Kur'an'dan tüm insanlığa. İslam bir nurdur zitiri karanlığa. muhammed yaşam izzetle şereftir. Bir örnektir, bir çağrıdır uygarlığa. Mazlumların kısık sesleri gürleşti. Feryatları Kur'an sesiyle birleşti. Annelerin, babaların gözyaşları, tekbirlerle küfrün beynine yerleşti. Hizbullah'tır ağır davayı yüklenen, Kur'an'ı haykıran, çığ gibi yükselen, Kıyam ediyor mazlumlarla mahrumlar, İslam'dı hep arzulanarak beklenen.